Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve bereketü. Allah Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, e, ikramı üzerinize olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh, rivayet ettiğine göre Ahmed İbni Hanbel Hakim Taberani Beyhaki Hakkı İbni Mace, Tirmizi rivayet sahih demişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ya iyi olanlar, efşü selam ve e'ta'imuttaam ve silul arham ve salül billeyli ve nasu niyam tetkül cennete bir selam buyurmuş. Bu bu mübarek sözlerinin manasını açıklayayım. Sonra daha geniş konuşmaya konu üzerine devam edelim. يَا اَيُّهَنَّاسِ buyuruyor. Yani tanıdığı, tanımadığı efendim karşısında bulunan insanlara hitaben ey insanlar, ey ahali, ey halk diye efendim umuma hitap. Umumi bir hitap. Kalabalığa yapılmış bir hitap. selam, Selamı ifşa ediniz. Yani selam vermeyi yayınız. Açıkça efendim e, önünüze gelene e, selam Aleyküm diyerek selam veriniz. Ve bu selam verme adetini de yaygınlaştırınız. Efendim yayınız. Ve et-i ve yemek yediriniz. Ve sır erham ve akrabalarınızı kollayınız akrabalık bağlarına riayet ediniz. Efendim, onlara yardımcı olunuz. sırayı i Rahim yapınız. Ve sadece billeyli ve nâsü insanlar ülkeye uykuya aldıkları, uyudukları zaman siz geceliğin, herkes uykudayken, efendim, namaz kılınız. Tedhülü cennete bir selam Burada tedhulûne'nin nunu düşmüş. Çünkü emrin cevabı oluyor. Bunları bunları yapın diye emir verildikten sonra böyle yaparsanız tedhulûl cennete bir selam. Cennete selametle, sağlıkla, esenlikle girersiniz. O halde bu kelimeleri Efendim biraz daha açıklayalım. Bu sözü Abdullah İbni Selam radıyallahu aleyhi naklediyor bize peygamber efendimizin böyle dediğini. Önce bu kişi çok önemli bir kişi, çok değerli bir kişi. Peygamber efendimizin ashabından özellikleri itibariyle üzerinde dikkatle durmamız gereken bir kişi. Efendim, e, Yahudi kendisi. Yahudilerin Medine-i alimlerinden. ahbar Yahud'dan Yahud'den. Ahbar efendim hevr kelimesinin çoğulu noktasız ha ile cime benzeyen haile ile efendim e, alim demek yani derya gibi bilgisi olan alim demek. E, noktalı ha, ha ile olursa ahba diye hırıltılı ha ile olursa o zaman haberler manasına gelir. Noktasız olunca Yahudi alimlerine ahbar deniliyor. Yani ruhban rahiplere denildiği gibi Efendim, Hristiyan papazlarına denildiği gibi Ahbar da Yahudilerin din adamlarına deniliyor. Bu zat-ı muhterem Medine'deki Yahudilerin hürmet ettiği, saygı gösterdiği, bilgisinde hayranlık duyduğu bir kişi. Abdullah İbni Selam. Selam oğlu Abdullah adı. Alim kimse. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi sellem, Efendimiz Medine-i e geldiği zaman hicret ettiği zaman efendim işte bir zat geldi Allah'ın peygamberi elçisi olduğunu e, söylüyorlar. E, bakalım bu beklediğimiz Tevrat'ta da geleceği bildirilen, evsahı bildirilen ahir zaman peygamber mi diye merakla incelemek için peygamber efendimizin toplantı yaptığı meclise efendim toplantı yerine gitmiş. Ve o toplantı yerinde şöyle arkadan neler söylendiğine dikkat etmiş. Efendimiz bu tavsiyeleri buyurmuş. E, bu hadisi anlatırken e, işte oraya gittim diyor kendisi radıyallahu an Bir de baktım ki Fe'izâ veçhûhû leysebi veçhî kezâb efendim yüzüne bir de baktım ki Peygamber Efendimiz'in yüzüne bir de bakmış ki ve iddia ve cuhu, neyse bir vecih kezzaf. Yüzü hiç öyle yalan iddiada bulunacak. Yalan söz söyleyecek. Olmayan bir şeyi ben söyleyeyim diye efendim yalandan söyleyecek bir insan değil. Ciddi, nurlu, pırıl pırıl sakin, efendim böyle aşık olunacak, hayran olunacak, beğenilecek, vakarlı, sevimli, efendim Allah cemalini görme cümlemize nasip etsin. Bir kimse -da -ve -ve bir de baktım ki Yüzü hiç öyle yalancı bir insan Yüzü değil diye efendim Böyle hayran kalmış Ne demiş Efendimiz o Medine'ye Geldiği ilk Günlerin toplantılarından Birinde yani bu Yeni bir şehre hicret etmiş Bir insan e, Karşısındaki insanlar kimler Bunların bir kısmını hacca geldiği zaman Akabe Beyatında tanıdı ama Birçokları da onun için daha ilk defa gördüğü kimseler. çevrede yeni bir çevre. Yani böyle bir topluma yeni bir şehre geldiği zaman söylediği sözler önemli. Bu hadis-i şerifi tabi müteadil defalar sohbetlerimizde zaten yeri geldikçe söylemiştik. Bir kere diyor ki efşüs selam. Selamı ifşa ediniz. İfşa ne demek? Fahş etmek demek. Yani gizli yapmamak aşkâreye çıkarmak mesela sırrı faş etmek ne demek? Sırrı efendim saklamayıp söylemek demek. Selamı da saklamayın, içinizde kalmasın. Efendim faş edin, ifşa edin, yayın, aşkâre söyleyin demek. Bir kere selamın, selamlaşmanın çok önemi var İslam'da. Çünkü selamlaşma bir nezaket başlangıcıdır, tanışmanın başlangıcıdır. Müslümanların tanışması lazım. İnsanların tanışması lazım. İnsanlar Hazreti Adem'in evlatları aynı cinsten varlıklar. Çok yüksek varlıklar. İnsanoğlu çok yüksek bir varlık. Elbette efendim böyle yüksekliğine uygun bir e, yaşam tarzı ve davranışları olması lazım. Bir kere Müslüman Müslümanı, efendim insan insanı, insan olması dolayısıyla hem cinsi olması dolayısıyla Beni Adem, Adem Aleyhisselam'ın evlatları olması dolayısıyla Tanıması lazım, sevmesi lazım, efendim. Bir, bu tanımak, sevmek için ilk adım nedir? Selamdır. Selam, karşı tarafa, ben sana karşı iyi duygular besliyorum. Senin iyiliğini istiyorum, esenliğini istiyorum. Dünyada, ahirette selamette olmanı istiyorum. Her türlü, efendim, selametin, huzurun, rahatın, refahın, efendim, nimetin, ihsanın, ikramın olduğu cennete girmeni istiyorum demeye kadar giden çok. Özlü bir söz ve çok dini manası derin bir söz. Yani başka bir kelimeyle bunun Türkçe'ye esenlikle falan tercümesi mümkün değil. Çünkü Arapça'daki ilişkileri bakımından kelimenin arkası, çağrışımları ve bağlantıları başka hiçbir dilde olmayan efendim genişlikte ve zenginlikte ve önemli. Yani sana selam aleyke, selam senin olsun demek sen cennetlik ol demeye kadar giden bir mana taşıyor. Yani cennete gir darü selam olan cennete gir orası sana nasip olsun cennet sana nasip olsun demeye kadar gider çok güzel bir söz yani bazı, bazıları bunu efendim şey yapıyorlar efendim yadırgıyorlar veya soğuk karşılıyorlar yani o hale gelmiş halimiz selamünaleyküm deyince sinir, sinirleniyor ve efendim yüzü kızarıyor tavrı değişiyor Bırak şu Arap'ın selamı diye. Halbuki kendisi birçok Avrupa kelamını kullanıyor. Efendim e, yani selamlaşmanın şekilleri mesela telefonda alo diyor. Alo ne demek? Merhaba demek. Hello demek yani. Hello'yu derken hiç yadırgamıyor. Halbuki niye ben hello diyeyim? Merhaba derim veya efendim e, daha güzel bir Türkçe bir kelime kullanırım. Yabancı bir kelime kullanmam yani. E, ama onu farkına varmadan oloyu kullanıyor, merhaba, hello demek olduğunu bilmeden yabancı bir selam olduğunu, ama Allah'ın eselam yine kızıyor birçok kimse. E, efendim öztecilikten kızıyor, ilericilikten kızıyor, devrimcilikten kızıyor, efendim e, İslam'a karşı olmasından kızıyor, efendim birçok şeyden artık böyle İslam'a karşı e, çeşitli yönlerden şartlandırılmış Pavlov'un şartlı refleksi efendim e, tarzında şartlandırılmış eğitiminde gazeteyle, dergiyle, e, görgüyle, karikatürle, çizgıyla, filmle, oyunla efendim İslam deyince efendim mahsustan bazı kimseler e, çağrışımları hesaplıyorlar yani. İslam deyince aklına iyi şey gelmesin. İslam diyeceğim sana hep kötü şeyler gelsin diye Avrupa'da bunu çok kurnaz yapıyor Avrupalılar efendim İslam diyor bir minareyi gösteriyor ezan okunduğunu gösteriyor bir kurban hemen koyunun kesilmiş olduğunu ve kanlarının akmış olduğunu gösteriyor peki yani sen ne demek istiyorsun sen hiç mezbahada hayvan kesmiyor musun hiç hayvan eti yiyemiyor musun sen hayvan eti değil insan eti bile yiyorsun yani insanları bile sen kahrediyorsun, mahrediyorsun, sömürüyorsun efendim türlü haksızlıklar yapmışsın. Benim e, e, tarihimde efendim e, ecdadımda efendim e, bir okuduğum efendim şeyde efendim kitaplarda ne, nice nice nice sabukaların var. Nice nice miseller var. Kendin de belirttiriyorsun. Ama sanki yani e, kendi dininde kurban meselesi yok mu? Var. Efendim sanki başka dinlerde yok mu? Var. Efendim fakat işte dinle İslam'ı kanla kesmekle alakalı gösterecek veyahut efendim arkasından işte e, terörist gösterecek. Yani terör dehşet demek. Terörist dehşet verici, Yıldırmak için böyle yıldırıcı, korkunç işler yapan insanlar. Yani bu da Avrupa'nın adeti zaten. Terörizm bir adet. E, Kelime de Avrupa'dan gelme. Yani bir işi yapmak için güzel güzel yapmak yolunu seçmiyorlar. Efendim dehşet meydana getiririm. Yıldırırım zorla alırım. O tarzda yani oturup kuzu kuzu efendim yumuşak yumuşak rüfk ile selametlik ile esenlik ile tatlı tatlı sükün ile şey yapmak yok. Ama efendim işi döndürmüşler çevirmişler. Böyle e, insanları bu bir misal tabii. Çok misaller verebiliriz. Şartlandırmışlar. Selamun aleyküm demek yani sen cennetlik ol. Hem dünyada her türlü hastalıktan, beladan, sıkıntıdan uzak, uzak ol, esen ol. Hem de dünyada ne kadar kral gibi, memrut gibi, firavun gibi yaşasan da kıymeti yok. Sonunda ahirette cehennemlik olacak bir insanın dünyadaki kısa mutluluğu mümin için hiç kıymetli değil. İşte Kimse Firavun'a özenmiyor, hiç kimse Nemrut'a özenmiyor, hiç kimse Ner'on'a özenmiyor, onun gibi olayım diye düşünmüyor. Zengin olmayı düşünüyorlar belki ama onlar gibi olmayı hiç düşünmüyorlar. Asıl asıl büyük, ebedi, sonsuz, sermedi, halidi saadet, ahiret saadeti. Onu kazanmak için çalışacak insan bu dünyada malıyla, canıyla. Efendim, var gücüyle, bütün bilgisiyle, nezaketiyle, zarafetiyle, gayretiyle, kuvvetiyle, ilmiyle, ifanıyla hizmet edecek, gönül alacak, sevap kazanacak. Yunus rahmetullahi aleyh, sözü ne kadar güzel yani. E, efendim, ben gelmedim dava için. Benim işin benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapma gel. Gönül yapma yapmayı hayatın amacı gayesiz saymak. Yani bunun için söylüyoruz bizim milletimiz Türk milleti milyonlarca Yunus demektir. Yani Türk milleti nasıl bir millettir? Nedir? Milyon milyarlarca Yunus Türk milleti budur. Efendim köylüdür ama Yunus gibi ariftir. Köylüdür ama Yunus gibi cömerttir. Köylüdür ama Yunus gibi aşıkı sadıktır. Köylüdür ama misafirine her köylüdür ama mütevazıdır. Köylüdür ama efendim gayretlidir, köylüdür ama bilgilidir, görgülüdür çok böyle Yunus gibi Yunus yani güzel bir bizim milletimizi iyi anlatacak güzel bir misaldir tam bir misaldir böyle odun bile getirirken eğri odun seçmeyen her şeyin güzelini bilen ve sözün de güzelini söyleyen efendim sözün bazen kalbi yıktığını bazen savaş çıkarttığını onun sözün, sözün dikkatle söylenmesini bilen zarif insan bütün, bütün ecdadımız böyleydi bütün Türk milleti bütün halkımız böyleydi Efendim, tabi bunlar ancak edebiyatı bilen, tarihi bilen, örfümüzü bilen, bir de dünyayı bilen. Yani e, bize hoş gösterilen düşmanlar nasıldı? Onların göründü, görüntüleri, reklamları, propagandaları nasıl? İç yüzleri nasıl? Bunu bilmek de lazım. Yani evet şey e, Rusya Balkanlar'da e, bütün insanlar için, dünya için çarpışıyormuş. İşte de öyle değil. Bir kere bu Kafkasya senin değil Kafkasya Kafkasyalıları ama sen orayı silah ettin şimdi de bütün dünya için çarpmış Oranın petrolü için oradan geçecek petrol borularından hisse almak için vesaire kan döküyorsun Çoluk çocuğu öldürüyorsun efendim esirleri parayla efendim yaralıları parayla satıyorsun kadınları çığlık çocuğu zehirliyorsun bir sürü insanlık suçu ama e, sözü öyle söylüyorlar. Onlara kanla diyen yani insanlar anlar. Hasılığı, nefşüs selam, selamı yayınız. Yani bir esselamu aleyküm yayınız ki muhabbet olsun, tanışıklık olsun demek. Bir de selameti, esenliği sağlayınız. Yani sadece iş sözde kalmasın. Ee, birisine sen şen ve esen ol derken onun şenliğini, esenliğini bozacak bir şey de yaparsayız. Herhalde zıt olur, tezat olur, yanlış olur. Yani sen esen ol, sen iyi ol, şen, sen sen ol efendim dediğin zaman onun öyle olması için de ikram, izzet, itibar, güleç yüz, efendim yardım vesaireyi de sağlamak İslam'ın emri yani işi lafta bırakmıyor. Zaten lafta bırakma, bırakılması bilginin İslam'da günah, bilginin lafta kalmaması lazım, uygulanması lazım. Uygulandığı zaman kıymetli ilim amel edildiği zaman, icraata geçtiği zaman kıymetli İslam'da onun için hem selamı söz olarak söyleyecek hem de selametliği için çalışacak. Yani şen olsun, hoş olsun gönlü, gönlü yapılsın diye çalışacak. Bu o, o kadar derin bir anlama sahip. Ama yeni gelinen bir şehirde ahaliye ilk söylenen söz olması bakımından çok önemli. Çünkü biz dünyaya açılan bir, bir milletiz şimdi. Efendim ticaret yoluyla sebep olanlardan Allah razı olsun dış dünyaya açılıyoruz mallarımız dışa satılıyor e, Müteşebbis e, müdahalelerimiz moteller şehirlerde e, ülkelerde dış ülkelerde iş yerleri açıyorlar fabrikalar açıyorlar efendim Türkiye'deki efendim imal edilen mallar yiyecekler malzeme efendim Avustralya'da şaşırıyoruz bir çarşıya pazara gittiğimiz zaman Türk mallarını gördüğümüz zaman memnun oluyordu. Ah Bahçesi'nin camları bardakları burada. Ah efendim bilmem e, falanca mobilya fabrikasının efendim e, mobilyaları, eşyaları burada. Ah efendim Türkiye'den gelme e, şu mal diye efendim seviniyoruz, memnun oluyoruz. Yani bu dışa açılmada işte önemli bir şey. Selam iyiliğini dilemek karşısındaki insanın, tanışmak biz insanız Efendim aynı cinsteniz, aynı babanın evlatlarıyız. Bizim aramızda yakışan sevgidir ilişkilerin tatlı olmasıdır böyle haddarp öldürme kan e, dökme efendim sömürme innetme zulmetme yoktur. Yani bu ne kadar güzel bir şey. İşte bu devrede bu açılım zamanında dışta da nasıl hareket edeceğimizi gösteren bir şey. Yeni bir muhitte. Biz mesela Avustralya'ya gelmişiz veya Avrupa'ya gitmişiz Amerika'ya gitmişiz. Belki dünyanın artık gidilmeyen nereleri kaldı biliyorum, bilmiyorum. Her yere gidiyor kardeşlerimiz. Sağ olsunlar Allah gayretlerini artırsın. Efendim e, gittiği yerde bir kere selamı yayacak. Güzel davranacak. Sevgi toplayacağım. Sonra ve ad-ı taam cömertlik, iyilik yapmak. İnsanın en asli ihtiyacı yemektir. Yemek yemediği zaman yemediği, içmediği zaman ölür insan. Gıda alamadığı zaman hastalanır, halsizleşir, düşer. Bakılmazsa, yemese ölür. Açlıktan, kıtlıktan efendim Afrika'da hayvanların yerlilerin, zamanların öldüğü gibi ölür. Onun için yemek. Peki adamın yemeği yok. Efendim garip muhacir, kimsesi yok. Efendim, diğer gurbete imanından dolayı kendi yurdundan çıkartılmış, kendi evinden uzaklaştırılmış, kendi eşyalarını taşıyamamış, canını kurtarmak için gelmiş. Ne olacak şimdi? O fakir, buradaki adam zengin. Buradakinin bağı bahçesi, hurması, üzümü var, efendim, yeşilliği var, kuyusu var, evi var. Bu yeni gelenin hiçbir şeyi yok. Aynı şekilde, efendim, gelmese bile oranın yerleri arasında da geçim farkları var. Zengin ne yapacak? Zenginliğinden zengin olmayanları faydalandıracak, sevap kazanacak. Allah ona nimeti vermiş. Efendim, o da kardeşlerine Allah'ın verdiği nimetten ikram edecek, sevap kazanacak. Yemek yedirecek. Efendim, buyurun diyecek, bize çorbayı içelim ziyafet çekecek. Efendim, tanışacaklar. Tanışma. Daha ileriye gitti bakın. Esselamu Aleyküm. Tanışma. Ama ondan sonra yemek yedirmez. Bizim eva buyurun. Bizim bahçeye buyurun. Efendim sofraya gelin. Oturun. Buyurun yiyin. Rica edelim. Ederim filan derken. Tabi yemek yiyen memnun. Elhamdülillah. Tek güzel olmuş. Allah razı olsun. Çok şükür. Tam gözüm kararmıştı. Açlıktan bayılacak gibi olmuştum. Yedim içtim. Elhamdülillah. Sağ ol. Fedakarlık ettiniz. ikram ettiniz. Candan dua ederim. Hele hele o devirde. Şimdi tabii insanlar şu anda üretim arttığı için en fakirim bile hiç bulamıyorum, bulamıyorum diyen bir insanın bile hiç olmazsa yiyebileceği bir şeyler, kolaja edebileceği şeyler var. Özellikle bizim ülkede ama bir yer düşünün ki yağmur yağmaz, ot bitmez, ekin çıkmaz, ağaç olmaz, meyve yok. Ne olacak orada? Hayvan yok. Yağlanacak öyle karnını doyuracak. Ya ot ve bitkiden karnını doyuracak. ikisi olmayınca ya da efendim bir yerden getirilmiş olacak. Ya da olan olmayana verecek. Bu çok önemli. Yani insanın en muhtaç olduğu şeyi ona sağlamak. Ve sılül erham bu da yani akrabalık bağlarının bağlarının bağlantılı olması, koparılmamış olması ilginin devam etmesi ilginin de akrabaya ilginin sadece e, merhaba efendim ve ziyaret tarzında değil aynı zamanda Sıla Arapçada bahşiş, bahşiş manasına geliyor efendim e, keseşine açıp da icabında parapol vermek onun ihtiyacını karşılayacak malzemeyi vermek manasında taşıyor Sıla-i rahim e, evet akrabayı ziyaret etmek Efendim ilmiyi devam ettirmek, efendim sevgiyi canlı tutmaya bağları efendim sağlam tutmaya çalışmak ama bir taraftan da işte ikram tarafı da var işin, efendim yedirmek, giydirmek, vermek, efendim yardımcı olmak. Bu bu da bu da çok önemli yani insanlar tek oldukları zaman çok zor yaşarlar. Onun için topluluk halde yaşıyor insanlar. Yani tek yaşına başına yaşamak, bütün hayat ihtiyaçlarını tek kişinin kendisinin sağlaması demek olacağından, zor olduğundan, nasıl çalışıyor? Örneğin birisi ekmek yapıyor, öteki ise kumaş topluyor, öteki ayakkabı yapıyor, öteki sebze yetiştiriyor, birlikte ticaret yapıyor. Böylece iş bölümü ile örneğin faaliyet çeşitleriyle topluma herkes bir katkıda bulunuyor, toplum. Renkli, bereketli oluyor, zengin oluyor. Herkes kendisine olmanı vererek, olmayanı alarak, parayla veya mal takasıyla efendim, karşısındakinin emeğinden faydalanarak yaşamını, hayatını güzel bir şekilde sürdürüyor. Bu, bu gayet güzel bir şey. efendim e, Bu yardımlaşmanın kuvvetli olması lazım. İslam yardımlaşmanın kardeşliğin kuvvetli olmasına çok önem veriyor özellikle akraba ilişkilerinin hani çok daha ciddiyetle canlı tutulmasını tavsiye ediyor. Saat bu manaları ihtiva ediyor. sallu billeyle ve nasını ya insanlar öğütleyerek kalkıp gezelim, namaz kılın. Bu da işte evliya olmanın yoludur. Allah'ın sevgili kulu olmanın yolu nedir? Allah'ın divanına çıkmak, onunla müracaat etmek, onu zikretmek, ona şükretmek. Efendim onu düşünmek, efendim e, onunla derdini arz ederek, dua ederek, efendim ihtiyacını e, belirterek, samimiyetini, yakınlığını ilerletmek. Bu nasıl olacak? Gürültüde, parluda, gündüz, efendim patarti içinde, hayhuy içinde, alışveriş içinde insanlar birbirlerini işgal ettiğinden. Meşgul ettiğinden bugündüz kolay olmuyor, şeyde oluyor. Efendim yalnız olduğu zaman, gece olduğu zaman, herkes uyuduğu zaman, tek başına kaldığı zaman işte o zaman fırsat ele geçiyor. Mahbub'un efendim mühib ile baş başa kaldığı zaman oluyor. Yani sevenle sevilenin tenha efendim baş başa kaldığı zaman geliyor. Başka ilişkiler hepsi şüphene ermiş, kesilmiş oluyor. O zaman, o zaman zikreden, o zaman Kur'an okuyan, o zaman namaz kılan, o zaman tefekkür eden, o zaman eline tesbihi alan efendim, o zaman göz yaşi çok büyük sevap kazanıyor. Ve ki atani min elleyle, hayrul minet dünya, emafiha efendim, geceleyi kılın iki reket namaz dünyadan da dünyanın içindeki her şeye sahip olmaktan da daha hayırlı. Neden? çok büyük sonuçlar doğuruyor. Allah'a sevgili kulu olmayı sağlıyor da onun için. Bunu hararetle tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'de de "emin elleye peyhe cedvihin afil etellek asa enyabu afekarobu tabmakanla diye Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim'de Allah ﷻ tavsiyesi var. Gece geceleyin tejjudeh kalk tejjud namazı kıl. Efendim, böylece Allah seni hiçbir insanın ulaşamadığı, insanoğlunun en yüksek, kazanabileceği en yüksek mertebe olan makam-ı da seni Allah yerleştirsin, ulaştırırsın, çıkarsın diye, efendim, tecrüb kıl diye Allah taalesef emrediyor. Gece ibadetini sizlere çok tavsiye ediyorum. Tabi selamı çok tavsiye ediyorum. Çünkü bir insan birisiyle selamlaşır, tanışırsa, bir arkadaş olursa bir derecesi artacak. Arkadaş olmanın çok sevabı var. efendim. Böylece muhabbet olacak. Muhabbet olduktan sonra da e, çok beraber, birlik ve beraberlik içinde çok başarılar sağlanacak. Selamı tavsiye ediyorum. Selamlaşmayı, herkesin iyiliğini isteyip sokulmayı, geçimli olmayı, herkesle güzel ilişkiler. Herkese dediğim tabi güzel ilişkiler dediğim zaman öyle cıvık bir efendim yumuşaklığı tavsiye etmiyor İslam. Onu kase etmiyorum. Yani devriye eğilir, doğruya doğru. Çünkü yanlışlığın karşısına çıkmak da fazilettir. Yoksa yanlış yapanın karşısında da yumuşak durmak, efendim karşı tarafta bir adam öteki adamı dövüyor, sövüyor sen buradan oturup ben et diye sütleye karışmam diye kenarda durursan bu da İslam'da uygun olmuyor. İslam'da güzel ahlak iyiliği desteklemek Kötülüğü engellemektir. Emr-ı maruf, nehi münkerdir. Kötülüğün karşısında Müslüman onu engelleyici bir tavır alacak. Yani nezakete sığar mı? Tabii elbette asıl nezaket işte o. Bir haksız kişi haksızlık yaparken onu yaptırmamak, engellemek. Zalim zulüm ederken zulmü enge engellemek, hırsıza hırsızlığını yaptırmamak, arsıza arsızlık yaptırmamak, terbiyesizlik yapmasına fırsat verdirmemek. O da İslam'ın işte taraflı, engeli, terazisinin tam olduğunun alameti yoksa öyle cıvık bir yumuşaklık yılışık bir yumuşaklık, pısırık bir yumuşaklık değil İslam'ın ki kahraman bir yumuşaklık engin bir yumuşaklık ama yerine göre efendim yerine göre müdahale edecek, sözü söyleyeceğiz zamanı bilecek, efendi cesur, kahraman hakkı tutan, hakkı söylemekten korkmayan, çekinmeyen kimse olacak Müslüman yani böyle efendim, işte gülelim, oynayalım, herkesi sevelim. Herkes sevilmez. Kötü insan sevilmez. Sevginin bir tarafı da sevmemektir, buğz etmektir. O da bir çeşit olumsuz sevgi demektir. Sevmemek ne demek? Eksi sevgi demek. Sevmemek de var. Hubbul fillah da var. Allah için sevmek de var İslam'da. El buğzu fillah. Allah için sevmemek de var. O olmazsa olmaz yani bir insan Allah için kızmıyorsa, kızılacak kimseye, kötü kimseye, kötülüğü yapan kimseye, zulmü zalimi efendim engellemiyorsa, e, şey yapmıyorsa, o zalimi seviyorsa olmaz mesela. Yani buzu fillah da var. Hubbe fillah da var. Buzu fillah da var. Bizim böyle alışılmış gazetelerde Ramazan'da, Ramazan'da efendim çubuk çubuk işte İslam sevgisi denilir. Açıklamak lazım her şeyi yerli yerince konuşmak lazım. Sevgi ama gel de bakalım şu yerleri, yurtları yıkan, bombaları atan efendim diğerlerini harabeye çeviren insanları sev. Fransızlar Cezayir ahalisinin üçte birini kesmişler. Bunun neresi medeniyet hani Fransız inkılabı hani insanatlar vesaire. İtalyanlar efendim Libya'ya saldırmışlar. Efendim, vahaları yakmışlar, insanları öldürmüşler vesaire vesaire. Yani e, bunun neresi medeniyet? Yani, bal gibi vahşet, bal gibi istilacılık, bal gibi barbarlık. Yani apaçık bal gibi dediğim tatlı manasına değil, efendim e, kesin manasına. Efendim e, işte en büyük barbarlığı kendileri yapıyorlar. Hani e, Romalılar veya Yunanlılar kendilerine medeni derlermiş, dışarıdakilere barbar derlermiş. E, barbarlık kesin yapıyor. Anasını saymaz, babasını saymaz, hakkı kabul etmez, mazluma acımaz, efendim, yardım etmez kahramanlık mı olur? Yani bizim ecdadımızın en büyük özelliklerinden birisi mazluma yardım etmek, mazlumun yanında yer almak, zalimin karşısında dikilmek. Dinimizde çünkü en sevaplı işlerden birisi, en sevaplı cihat, zalim sultanın huzurunda hak sözü söylemek. Evet. İşte onun için İslam'ı tam anlamak lazım, tam anlatmak lazım. Yanlış anlamaları da engellemek lazım. İslam sevgi dilindir. Tamam ama sevginin efendim, olumsuz sevgi tarafı da vardır. Yani iki tarafı da vardır. İşte bu yanı da vardır. Bu yanı da vardır. Kuzey kutbu da vardır. Güney kutbu da vardır. Doğu tarafı da vardır. Batı tarafı da vardır. Her şeyi yerine doldursa insanın hudutlarını çizerek doğru söylemesi lazım. fıkıh dediğiniz şey kıymetli ilim. Fakıh Dinde fakih olmayı mesela Allah'tan isteyecek her Müslüman. Ya Rabbi beni dinde fakih eyle. Ne demek? İlmi, ifanı sevgisi terazisi doğru olan, tam olan insan demek. Yani eriyi, doğruyu anlayacak. Zalime gidip acımak, mazlumu herkes sepederken o bir tekme de vurmak bu Müslümanlık değil. Zulmün karşısında susmak o da Müslümanlık değil. Efendim bilmem, e, zenginin zenginliğinden dolayı efendim Talkavuklu gidip efendim ee, güleç yüzle karşılamak, fakire fakirliğinden dolayı çat, kaç çatmak. Bu da İslam değil. Bir insan sırf zenginliğinden dolayı dalgalukluk için efendim tezellül tevassbus ederse, yani böyle eğilip, büyülüp efendim şey zengine karşı dininin üçte ikisi gider buyuruyor Peygamber Efendimiz. Fakir bir olsa sakin duracak, yanlış yapılıyorsa ey zengin sen zenginsin ama bak şu sözün, şu işin yanlış diyebilecek. Ondan para gelecek diye umduğundan efendim şak şak şak olmaz. Yani e, her şeyi İslam ölçülü şey yapmıştır, ölçü koymuştur. İslam ölçüdür, dinidir. Efendim er Rahman, Alemler Kuran, Halakal İnsan, Alemehl Beyan. Efendim e, ve Vadaal mizan diye ayetlerin devamında geçiyor. Yani mizan koymuştur İslam. Terazili bir dindir, denge. Her şeyin ölçüsü vardır, ölçüye vardır. İlacın ölçüsünü kaçırırsan zehir olur, öldürür insan. İlacı, ilaç olacak ölçüde kullanmak lazım. Fazla ölçüde kullanırsan zehir olur, hastayı öldürür. Doz diyoruz, miktar. Yani ilacın alınma miktarı önemli. Az da olsa olmaz, çok da olsa olmaz. Çok olsa öldürür, az olsa tesir etmez. Miktar çok önemli. Konuşmanın miktarı da çok önemli. Efendim sevmenin miktarı da önemli. Peygamber Efendimiz diyor ki sevdiğin insana ihtiyatla sev, gözü kapalı sevme yani. Ee, bir zaman gelir belki düşman olur, ona göre tedbirli olur. Düşmanlık ettiğin kimseye de ihtiyatlı davran. Ben diyor dost olursun Sonra söylediğin, sarf ettiğin bir sözden dolayı mahcup olursun. İhtiyatlı olmak lazım, kendisinin tutması lazım. İslam işte ifratla ve arasındaki iktidar ve denge yolu. Çok güzel. Yani ne ifratı şey yapmış efendim aşırı gitmeyi ne az yapmayı ne çok yapmayı tavsiye etmiş. Orta denge ve güzel. Yani optimum dedikleri en faydalı, en uygun, en müsait şeyi tavsiye etmiş. Efendim falanca dinde boşanmak yok. Boşanmak gerekebilir bazen. Boşanmak niye yok? E, falanca dinde de boşanmak var. İstediğin gibi boşan. E, o kadar da Olmaz. Yani Allah'ın en sevmediği helal. Evgadul halal. İllallah ebtalak. Boşanma helal ama yani var ama şey efendim Allah kızar haksız, yersiz, yursuz olursa. Bir kadın efendim kocasından ayrılmaya kalkıyor. Kardeşim, kızım, yavrum, evladım bak kaç çocuğunuz var. Sen şimdi neden böyle boşanmağa kalkıyorsun? Bunca yıl aslında başında değil miydi sen bunu, buna gönül arzusuyla, gönül vererek, evet diyerek varmadın mı, evlenmedin mi? Şimdi niye ayrılmak istiyorsun? Bir kadın kocasından kendisi ayrılmak isterse, efendim, cennetin kokusunu koklayamaz. Halbuki cennetin kokusu cennetten taşar, 500 yıllık mesafeden bile duyulur. Cennetin kokusunu koklayamaz, yani cennetin yanına bile yanaşamaz demek Evet Ne kadar kötü bir şey, ne yapacak? yuvasına sadık olacak efendim gönlüm ısınmıyor senin gönlüne şeyden girmiş ondan ısınmıyor yani e, bak 3 tane 4 tane çocuk var ayrılacaksınız çocuklar analı babalı öksüz olacak e, senin sorumluluk duygun yok mu artık büyük şu çocukları efendim, kendi başınıza kaldığınız zaman ben senden bıktım sen benden bıktın hadi ayrılalım konuşun ama sorumluluklarınıza bilin anne demek anne olmak demek baba olmak demek Sorumluluklar yüklemek demeli. Adam baba olmuş, kumarhanede paraları harcıyor, meyhanede paraları harcıyor, eve para getiriyor. Sen bu çocukların sorumlusun, Allah senden soracak. O, o çocuklar da senden hesabını soracaklar ahirette. Koca da sorumlu, Efendim, hanım da sorumlu. Herkes sorumlu. Herkesin hakları da var, görevleri de var. Öyle dengeli hepsi. İslam denge değil. Evet, böyle yaparsanız, yani dengeli Müslüman olursanız, geçimli olursanız, selamı yayarsanız, cömert olursanız, yemek yedirirseniz, böyle bir efendim, eli açık, cömert, arkadaş canlısı kimse, efendim, akrabalarla bağları güzel yaparsanız, ama Rabbinize karşı kulluğunuzla güzel yapmak için, efendim, gece ibadetine de kalkar, teccüd namazlarınıza girerseniz, kılarsanız, tedhülü cennete bir selam. Efendim selametlikle, esenlikle cennete girersiniz diye buyuruyor. Sahih bir hadis ya. Evet, kolay. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok güzel bir eğitici. Çok çok efendim ibret alınacak. Herkesin, her meslekten insanın ibret alması gerekiyor. İslam'dan efendim. İslam'dan ibret alması gerekiyor. Ee, İslam e, ne şey yapıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa özlü öğretiyor. Yani ben size İslam'ı anlatacağım. Dinleyin. Hadi bakalım. Arkası gelecek sayıda, arkası gelecek sayıda, arkası gelecek sayıda. Artık kavrayamaz duruma geliyor kişi. İslam'ı anlayamıyor. Müslüman ama İslam'ı anlayamamış. Bugünün Müslümanlar öyle. İslam'ın özünü, esasını, ana yapısını anlayamamışlar. Koca koca çamları deviriyorlar. Efendim koca koca Efendim hatalar yapıyorlar Müslümanı sanıyorlar kendilerini Müslümanı sanıyorlar. Sen mi yani kendisini Müslüman sanıyor? Halbuki e, kesin olarak İslam'da ayağa kaymış, uçurma yuvarlanmış oluyor. Yanlış işler yapıyor. Efendim Allah kerimdir diyor. Benim bir birkaç küçük günahım var diyor. Allah beni affetmeyecek. Ve kim affedecek diyor? Allah sana yani affeder veya affetmez. Senler utanacak mı? çekinecek mi? Sen İslam. Niye musta aksan onu yapacak. Bu lafları söylüyor. Sen de bakıyorsun ya kardeşim şimdi ben oturup senin günahlarını, hatalarını benim gördüğüm sevmediğim taraflarını saymaya kalksam cidlerle efendim bir şey olur asiköbeti olur. Sen pür hatasın, hala benim hiç hatam yok diyorsun. Kimi kırdım, kimi üzdüm diyorsun. Ben de Müslümanım diyorsun vesaire. Öyle sanıyorsun. Yani öyle değilim. Peygamber Efendimiz ana hatlarıyla ve Efendim herkesin kolay anlayabileceği elle tutulur noktalarından işi anlatarak İslamı öğretiyor. Eksüslü selam selamı yayınız. Bu birbirinizi sevinizin müşahhas elle tutulur. Herkes tarafından anlaşılan bir tarafı. Yani adam hiçbir şey anlamasa selamı yayıyip Peygamber Efendimiz yayın dedi diye selamünaleyküm dese o da aleyküm selam diyecek merhaba diyecek. Neredensin, nasılsın, bilmem ne diyecek vesaire e, böyle ahbaplık olacak. Yani e, kabil-i kolay uygulanabilir yolundan kısaca öğretiyor ve herkesin hatırında kalacak şekilde. Ha, cömert olacakmışım. Tabi yemek yediren, yedirilmeyi tavsiye olarak öğrenmiş olan insan ne yapar? E, daha küçük ikramı daha rahat rahatlıkla yapar. Daha kolay yapar. Demek ki İkramkar olacak. İkramkar olacak. Kendisinin sahip olduğu şeyleri başkalarına sunabilecek. Al diyecek. Ona alışmamış. İşte o kolay yapılabilecek şey yapılmadığı için mesela bunu küçük çocuğa öğretebilir insan. Yavrum al sana çikolata. Tamam kucakladın. Tamam benim çikolatam diyorsun. Hadi bakalım tatımı taan emrinin çocuğa öğretilmesi. Hadi bakalım bir parçasında şu Çocukcağıza ver, bak nasıl bakıyor uzaktan mı çikolata olduğunu anladı, imrendi. Hadi bakalım al kardeşim de bir parçasını ona ver. Çocuk küçükler, yok vermem. Hepsini ben yiyeceğim. Ya sen bunun hepsini yiyecek olsan zaten hastanelik olur Koca çikolata. Birazını vermeye alış. E biter. Biter ama ötekisi hiç yemiyor. Yani elbet biterse beraber bitsin. O diyesin Sen diye işte böyle küçükten... E, Tabiri, tatbik, uygulanması kolay şeylerden çocuğu öğretirsen çocuk iyi bir çocuk olur. İyi bir insan olur. Efendim, hayatta da başarılı olur. Efendim, bazı ikramlar yapmak gerektiğini bilir. Hanımına ikram yapar. Komşusuna ikram yapar. Efendim, müşterisine ikram yapar. Hani Bu malı kaça? Efendim, şu kadar. İkramı bunun. Demek ki dükkan sahibinin de müşteriye bir ikramı varmış. Ne kadar güzel söylüyorlar. Yani, tenzilatı ne güzel söylüyor. Bunun ikramı nedir diyor. İşte bunları Peygamber Efendimiz öğretirken hem kısa söylüyor hem de uygulanabilir bir şeklini söylüyor. Onu uyguladığın zaman o güzel şeyi yakalamış oluyorsun. Adeti, örfü güzelce yakalamış oluyorsun. Sılır Erham efendim akrabalarına bağlandığı kurt. Tabi gidersen gelirsen dayım, teyzem, amcam, yengem, yeğenim derken efendim konuştun mu dertleşirsiniz, yardımlaşırsınız. Muhabbet olur. O da o bizim çok iyi bir insandır der, bizi unutmaz der, gelir gider der böylece iş biter yani işte geceliğin namaza kalkmak bu çok çok şey bir kere bunda sonsuz eğitimler var yani ne faydalar var uykuyu bölmek tavsiyesi var gece hor horol uyuma şeyi var, bir de yaptığın işleri düşün efendim zihnini kullan, hafızanı kullan tefekkür kabiliyetini geliştir meselesi var efendim tevazu meselesi var Geraba Mevla'ya Marifetullah dediğimiz çok kıymetli cevhere sahip olmanın yolu burası. Yani boşta oraya götüren geçit. Kabili tatbik efendim uygulamalardan çok yüksek duygulara, eğitimlere götürüyor peygamber Efendimiz. Böyle yaparsanız da cennete girersiniz diyor. Mükafatı da kısaca söylüyor. Demek ki bir hadisi dinlese ve bir hadisi uygulasa bir insan cennete gidebilir. İşte size bir hadis. Hadi uygulayın. Efendim buyurun cennete. Efendim üç hadis olsun diye altındaki hadisi şerifle okuyorum. Ya eyyühen aleyküm bil ilm kable en yukbadeh ve kable en yurfa'al âlimu. Kable en yurfa'al. El âlimu vel müteallimu şerikâne fil ecr ve la khayre fi sairin nâsü Ebu İmame rahimeh e, rivayet olmuş Taberani ve Hakimi Bağdadi katet kaydetmişler kitaplarında rahmetullahi aleyhi ve. bu hadis-i şerifinde şöyle hitap ediyor. Ya ey insanlar, ey ahali, ey insanlar. Aleyküm bil ilm. Size ilmi tavsiye ederim. Gitme sarılın ilim öğrenin. İlmi size sefer öğütlerim. Kabre en yukpada alınmadan önce ilim Kabde en yurfa kaldırılmadan ortadan elinizden alınmadan ortadan kaldırılmadan ilim öğrenmenizi size tavsiye ederim. Evet ilim nasıl alınır? Alimler gider bilgiler alimlerle beraber gider o konu kapanır. Yani bir usta ölür o meslek sırrı onunla beraber gider onu artık bir daha bilici yapamaz onu kadar güzel yapamaz. Ve tabi Peygamber Efendimiz çok şeyler öğretiyor. Onun etrafında bunlar ashabu bunları öğreniyorlar. Yeniler de oradan öğrenecekler. Onların yanına giderlerse öğrenirler, gitmezlerse eğer o zatlar, o peygamber efendimizin mübarek ashabı gittiği zaman ne Kur'an ilmini, tefsir ilmini, hadis ilmini, fıkıh ilmini, ne kelam ilmi efendim gelişir. Hepsi ölenle giderse geride de cahillik kalır, cahiliye gene gelir. Şimdi olduğu gibi şimdiki zamanı insanları yaptıkları işlere bakarsanız tam İslam'dan önceki Arap cahiliye devri gibi, çöl belevileri gibi daha fena. Yamyamlar gibi tam tam çalan efendim, yamyamlar durumuna gelmişler. İşte birbirlerini öldürüyorlar, yiyorlar, haram, yalan, dolan, kıymet, namussuzluk, arsuluk, yüzsüzlük yani her türlü başkasına zarar verici olumsuz uygulama. Halbuki Medeniyet dediğim şey, bir insanın yaptığı işin başkasına zarar vermeyecek bir şekilde olması. Hürriyetler başkasının hürriyetleriyle sınırlı. Ama geldi anlat, kitaplar yazıyor ama geldi insanların uygulamalarında onu gör. Çarşı, pazar, alt atmacı, hile, efendim faturalar sahte, naylon, efendim, vergiler kaçırılır, efendim bilmem, kartılar, ölçüler eksik olur, mallar hileli olur, efendim, vesaire vesaire. İlim gittiği zaman öyle oluyor. İlim alınmadan önce elimizden ve ortadan kaldırılmadan önce ilim öğrenim diyor Efendimiz. Ve el-alimi ve el şerikani fil-ecih İlimi e, bilen alim de, ilme talip olan öğrenen öğrenci de sevapta ortaktır. Ortaklık ikiye bölmek manasına değil. O da sevap alır manasına, o da sevap alır manasına. Yani 100 tane sevap varsa 50'sini o alır. 50'sini o alır manasaya değil. 100 sevap bu alır, 100 sevap bu alır manasaya. Yani öğreten sevap alır da öğrenen sevap almaz mı? O da alır. Neden? Öğreniyor. Öğret Öğrenen olmasa öğreticinin malını kim alacak? O kime malını satacak? Müşteri olmazsa dükkancı nasıl kâr edecek? Onun için iki öğrenli iki ecilde sevapta efendim ortak, yani ikisi alır sevabı. Vela hayrı fisa ibni nasi ba'du. Artık bunların dışında, bundan sonra başka insanlarda hiçbir hayır yok. Yani ilmini ilerletmeyen, öğrenmeyen. Hocam işte benim çocuk Amerika'ya gitti de efendim bilgisayar mühendisi oldu, döndü de. Benim çocuk da efendim öteki cevap veriyor. Benim çocuk da Avrupa'nın falan büyük şeyine gitti. Hukuk tersi yaptı İsviçre'de, Efendim Lozan Üniversitesi'nden döndü de falanca filancı. Peki sen bunlara İslam'ı öğrettin mi? İman'ı öğrettin mi? Allah'ın varlığını bildiğini biliyorlar mı? Mümin insanlar mı? Kafir insanlar mı? Dürüst insanlar mı? Ahlaklı mı? Ahlaksız mı? Milliyetine, örfüne, adetine, güzel efer mecladımızın yoluna bağlı mı? Yoksa e, dejenere mi olmuş? Kozmopolitleşmiş mi? kayıp mı olmuş, başka bir milletin malı mı olmuş? Çünkü kimin e, örfüyle adetiyle, ilmiyle, ifhanıyla, harsıyla, medeniyetiyle yetişirse ona hizmet ediyor. Hatta gidiyor ya yerleşiyor. Efendim onu öyle güzel yetiştirebilmiş mi? Başka insanlarda hayır yok. E, yani din ilmini öğrenmemişse, din ilmini öğrenmediği zaman sırf alim olmak sırf öğrenci olmak fayda vermiyor. Allah onları mükafatlandırmıyor. efendim. Ama imanlı olduğu zaman her işi sevap oluyor. Askerin nöbet tutması sevap oluyor. Efendim silah atması sevap oluyor. Talimi sevap oluyor. Efendim adamın çocuk çocuğu başka sabotaj olması bir alışverişe gitmesi kazanması sevap oluyor. Yani iman olunca her şey sevaplanıyor iyi, iyi niyet olduğu için bütün icraat, bütün işler sevaplı oluyor. İman olmadığı zaman da efendim hiç sevap olmuyor. Efendim falanca adamın şöyle oldu böyle oldu şehit oldu. Yani şehit olmak için birinci şart mümin olmaktır. Adam mümin değilse niye şehit olsun? Yani şehit olmaz ki. Şehit olmak için mümin olması lazım. Yani Müslüman ordusuyla düşman ordusu karşı karşıya gidiyor. Buradan ne oluyor? Ölüyor. Oradan ölüyor. Buradan ölen cennetliktir. Çünkü mümin Allah rızası için yapıyor işi, oradan ölen cehennemdikte çünkü Allah'ın düşmanı. İkisi ölüyor, vatan için ölüyor. O da, o da yani vatanı ama hangi e, doğru yere il ilhak etsin, iltihak etsin. Niye yanlış yolda, yanlış cephede, yanlış yerde yer alıyor da efendim yanlışlıkları destekliyor yanlışlıkların e, efendim yaygınlaşmasını sağlayan yerde efendim, varlığını e, kuvvetlendiriyor oranın ona destek oluyor bir kimse müminlerin arasında dursa efendim aklı fikri kafirlerle beraber onların şeyini beğenir tarzı olsa onlardan sayılır bir kimse kafirlerin arasında olsa aklı fikri müminlerle beraber ve müminlerin hayrına yardımına olsa o sevap alır. Yani e, kim bir topluluğun fikir bakımından, efendim inanç bakımından, niyet bakımından yanında yer alıyorsa onlardan sayılır. Men kessere sevade kalbim huve Kimin yanında yer alıyorsa, kimi destekliyorsa ondan sayılır. Evet, başkalarında hayır yok. Yani, alim ve müdallimde ama bu ilim, ifan imanlı olacak, imansız olursa. Hiç kıymet yok. Bunu açıkça söylemek lazım. Herkes aynı sevabı alamıyor. Ve üçüncü hadisi şerif Ya İl-i Nas İl-i Hizu takvallahi ticareten Ye'likumun rüzku Bila bidâetun ve la ticâre Sümme kara'a hemen men yetekillâhe yecâllehum mahrecan Ve yazukü min aesulâ yahtesil Bu hadisi şerif Muaz radıyallahu anh'ten Taberani, hulvani ve i̇bn zatreh ve haber diye de telaffuz edilir. Efendim, eee tarafından rahmetu taleb edilmesi rivayet edilmiş. Efendimiz diyor ki ey insanlar, ey ahali, itta khizu takvallahi ticaret. Takvayı Allah korkusunu efendim, bir takviliği kendinize kazanç kaynağı sağlayın, edinin. Kazanç kaynağı takvanız olsun. Yedikümün rızkı bila bila adın vela ticaretin. Takva sahibi olursanız sizin rızkınız, nimetiniz Allah tarafından size malsız, servayesiz, ticaretsiz gelir. Allah Allah. İnsan Allah'ın sevgili kulu olursa, haramlardan, günahlardan sakınır, Allah'tan korkar, mütteki bir kulu olursa öyle mi olur? Evet öyle olur. Peygamber Efendimiz ayeti kerimeyi okumuş. Demeyi etkilaha, yejallahu makhrajan ve Kim efendim Allah'tan korkarsa sakınırsa haramdan, günahtan, yanlışlıktan Allah'ın emir tutmakta titizleşirse Allah ona sıkıntısından bir çıkış gösterir, darlığını giderir, sorununu çözer. Efendim ve razukum <gülüyor> inayi ummadığı yerden ona rızık gönderi verir, rızıklandırır, nimetlendirir, mükafatlandırır demek ki doğruymuş. Allah'ın sevgili kulu olunca Allah mükafatını gönderir. Nasıl gönderir? Havadan gönderir, karadan gönderir, doğrudan gönderir, dolaylı gönderir. O bilir. Nereden göndereceğini öyle güzel bilir, öyle güzel gönderir ki herkes şaşırır, herkes hayra eder, herkes hayran kalır. Allah hepimizi Allah'tan korkan, düşünceli, tefiz, temiz, iyi Müslüman eylesin. İslam'a sımsıkı sarılmayı nasip etsin fırtınalardan, kasırgalardan, devyanın çalgantılarından efendim iman gemisi batmayanlardan eyleriz. Fırtınalı bir devirde yaşıyoruz. Herkes efendim bir şeyler söylüyor. Bilen söylüyor, bilmeyen söylüyor. Efendim unvanlısı söylüyor, umvansızı söylüyor. Ama ben kenardan şöyle bakıyorum. Kimseye kastım yok. Efendim şöyle diyorum ben sıradan bir insan olsam, şimdiki bilgilerim olmasa, profesörlüğüm olmasa, Arapçam olmasa, Kur'an okumamış, hadis okumamış olsam, şu sıradan ahalin içindeki falanca kardeş gibi olsam, acaba gerçeği bu kadar yalanın arasında nasıl anlayabilirim, anlayabilir miyim, anlayamaz mıyım, korkuyorum. Çok zor. Çare ne? İlmi öğrenmek. İlmi öğrenirse insan, hangi ilmi? Kur'an'ı, önce Kur'an'ı öğrenirse, önce Kur'anı veya hadis şerifi dini öğrenirse o zaman doğruyu, ya, yanlışı çok iyi anlar. Hele hele önce hadis şerifi öğrenirse, Kur'anı da hadis şerifi öğrenirse, dost doğru anlar. Şimdi herkes Kur'an şöyle diyor, böyle diyor diyor. Kur'an'da keşfedilmeyen manayı ayet ayeti delil olarak gösteriyor. Halbuki o ayetten çıkan anlam o değil. Evet, Kur'an'da böyle buyuruluyor diye. Yalan yanlış şey çıkartıyor. Efendim, ahkam çıkartıyor. Tabi hem kendi sapıtıyor hem başkalarını saptırıyor. Onun için Allah gerçeği görmeyi nasip etsin. Efendim, hakiki hakikati görmeyi yakalamayı nasip etsin. Kanmamayı, aldanmamayı, şaşırmamayı nasip etsin. Efendim, kalbimizin yani gönlümüzün efendim, iman dolu olmasını takva dolu olmasını Allah sevgisi dolu olmasın da şilesin. Bir korusun. Her türlü tehlikeden efendim. iyi kulu olarak yaşayıp huzuruna sevdiği kul olarak armağanı nasip etsin. Veselamü aleyküm ve rahmetullah ve